Diyalog aslında... Sesim de geliyor mu? Tamam. Tamam. hallettik. Ne konuşuyorduk? Evet. Bir soru vardı burada. Bir dakika. Ee... Ha, dinler arası diyalog e, şeylerinin, faaliyetlerinin aslında e, Hristiyanlık içindeki e, şeylerden, e, ayrımların e, çözülmesi yaklaştırılması, halledilmesine yönelik olduğunu e, biz e, görüyoruz. E, mesela ilk dinler arası diyalog faaliyetleri kiliseler arasında olmuştur. Arkadaşlar size ben <gülüyor> dinlediğim bir fıkrayı anlatarak şey yapayım. Bir İrlandalı bir Müslüman hanımdan dinlemiştim. Kuzey İrlandalı. Kuzey İrlanda'da e, İngiliz, İngiltere'den gitmiş protestanlar yaşıyor Ayrıca İrlandalı Katolikler de yaşıyor. bir arada yaşıyorlar orada Hatta bu Kuzey İrlanda'da çatışmalar terör faaliyetleri vardı ve bu terör faaliyetlerin altında da işte İngiltere bağlılığın devam etmesini isteyen protestanlarla İngiltere'den bağımsız olup güneydeki bağımsız cumhuriyete. İrlanda Cumhuriyeti'ne katılmayı isteyen e, Katoliklerin arasında devam ediyordu bu terör. İşte e, o hanımın anlattığı bir şeydi bu. E, şöyle demişti: İşte e, çocuklar sokakta oynuyorlar. Çocuklar e, oynarken e, birbirlerine e, soruyorlar. Sen hangi dindensin diye. Çocuğun bir tanesi diyor ki ben Katolik'im diyor ötekisi ben de katılayım diğeri ben protestanım diyor sıra bu Müslüman hanımın çocuğuna geliyor çocuk işte diyor ki ben Müslümanım diyor arkadaşlar iki tarafta bir ağızdan diyor tamam Müslümansın da Katolik Müslüman mısın protestan Müslüman mı? böyle şey olarak görüyorlar yani Hristiyanlık da e, bir kiliseye mensup olmak, katolik olmak veya ortodoks olmak veya protestan olmak ayrı bir dine mensup olmak gibi değerlendiriliyor. Ee, mesela İngiliz başbakanı vardı John, pardon. Neydi adamın ismi? Güleç yüzlü bir adam. Ee, Birazdan hatırlarım, söylerim inşallah. Ha, Tony Blair. Teşekkür ederim. Tony Blair. Tony Blair kendisi protestandır. Eşi katolikti. Zannedersem başbakanlığı devam ederken karar verdi. Ve Tony Blair katolikliğe döndü. Din değiştirdi. Yani bu ciddi manada bir din değiştirmek olarak değerlendiriliyor. Bunu da şey... hani Şunun için bunları anlatıyorum. Kiliseler arasındaki bu ayrılıklar, farklılıklar böyle işte iki grubun işte farklı yorumların ötesine geçiyor. E, müstakil cin, e, din e, algısına kadar e, gittiğini görüyoruz. Ayhan Bey e, hanımların erkekler üzerindeki e, tesirini gösteriyor bu. Evet. Tamam. Neyse. E, şunu da gösteriyor bu. Sadece bu tür olaylar e, bizim e, ülkemize mahsus olaylar değil. E, şeyde de e, bu yaşanıyor. E, İngiltere'de gibi yani e, sekülerleşmiş toplumlarda da e, şey var. Sizin ben doğrusu bilgim yok ama e, Allah hidayet nasip etsin. Bilmiyorum. Ben e, Şeyin Müslüman olduğunu duymuştum. E, biliyorsunuz uzatmalı e, prens var. Charles e, işte e, neredeyse emekli olacak adam. E, velah prenslikten. Onun bir ara Müslüman olduğu söylenmişti. Ancak biz Müslümanların şöyle bir şeyi var. E, mesela yabancı e, ülke liderleri. E, işte bu işte Prens Charles olabilir. Blair olabilir. E, bu tür insanlar İslamı öven, İslam'a saygı duyan bir ifadeyle bir konuşma yaptıkları zaman, biz hemen bu insanların Müslüman olduğuyla ilişkilendiriyoruz. Bazen bunlar işte samimi olarak şey, bir saygı ifadesi olarak yapılan konuşmalardır. Bazı durumlarda siyasidir. Yani belli bir amacı gerçekleştirmek için. E, durum Müslümanlara e, övmeyi gerektirmektedir. Onun için e, övdükleri de olabilir. Doğrudur. Doğrudur. Yani ben o yönde bir şey e, diyemem. Haklısınız. Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. İslam'ı araştırıyorlar. E, yani Batı'da İslam çok e, araştırılan bir konu. Hatta geçen gün e, yanılmıyorsam Fehmi Korun'un bir yazısında okumuştum. Amerika'daki istihbarat şeyinin önemli bazı isimlerinin Müslüman olduğu iddialar üzerine konuşuluyor. Yani bu çok önemli bir şey değildir. Olursa kendileriyle alakalı bir şeydir. Olmazsa da kendilerinin bileceği bir şeydir. Yani mesela diyelim Blair Müslüman olsa bu İslam'ın hak olduğunu ispat eden bir şey manasına algılanmamalıdır. Yani biz böyle bir şeye bir desteğe ihtiyacı yoktur İslam'ın. Evet. Ee, yok zannetliyorum. Yani e, gerçekten Kur'an-ı Kerim'de olsun Peygamber Efendimiz'in hayatında olsun çok üst düzeyde ahlaki e, şeyler var. Dini öğretiler var. Yani çok yüksek bir ahlak öğretisi var. E, bunu okumak, bundan e, istifade etmek istiyor olabilirler. Evet. Yani çok var İslam'a ilgi duyan, i̇şte özellikle bu 11 Eylül olaylarından sonra Müslüman olan çok Batı, yani İslam'a ilgi duyup araştıran ve sonunda Müslüman olan çok Batılının olduğunu biz duyuyoruz. Arkadaşlar gelelim bir başka üçüncü ayrışma. Bu üçüncü ayrışım yani kilisedeki Üçüncü önemli bölünme, reformasyon dediğimiz bir dönemde oluyor. Reformasyon ne demek reform? İngilizce'de yani Latin dillerinin hepsinde var. Form, şekil demek. Reform, yani yeniden şekil vermek demek. Yani dini yeniden şekillendirme, dini yeniden yorumlama, insanlara yeni bir şekilde Dini sunma hareketine verilen bir isimdir Rafon. Biliyorsunuz batıda e, Rönesans e, diye bilinen bir e, şey başlıyor, bir e, akım başlıyor. Bu Rönesans ile yaşanan şu, insanlar e, tarihe, e, edebiyata, dillere, kültürlere, insanla alakalı şeylere önem veriyor. Önem vermeye başlıyor, araştırmaya başlıyorlar e ve bu dönemde e, Hristiyan Kilisesinin etkisinin dışında, Hristiyan e, kurumsal e, yapısının dışında bilgi üretilmeye başlanıyor ve e, bu bilgiler üretilirken de merkezde e, Tanrı'yı e, merkez alan bir e, faaliyet değil bu. Bu tersine insanı merkeze alan bir faaliyettir. Ve bundan dolayı da bu faaliyetlere hümanist adı veriliyor. Ne, ne demek hümanizm? Yani e, daha önce kilisenin eğitiminde, kilisenin bilimsel faaliyetlerinde e, merkezde tanrı vardı. Tanrı ile alakalı her şey düşünülüyordu. Her şeyin mikyası, ölçüsü, e, kriteri tanrıydı. Bu şeyde ise... E, Rönesans'ta ise insan merkezli, insan aklı, insan estetiği, insan görüşü merkezli bir bilim, tarih, edebiyatı şey gelişti. Ve bunun bir sonucu olarak da e, kilisenin etkisinin dışında e, gelişen bu o, bilgi birikimi e, dinin de yeniden yorumlanması ihtiyacını doğurmuştur. Mesela e, kilisenin öğretisinden rahatsızlık duyan, e, kilisenin öğretisini beğenmeyen, kilisenin öğretisine katılmayan çeşitli sınıflar var. Siyasiler var. Çünkü e, kilise siyasileri kontrol ediyor. Siyasilerin mesela kralların e, yemin merasimlerini kilise yönetiyor. E, onların onayı olmadan pek çok şey cereyan edemiyor. Yani e, Kilisenin nüfuzundan etkisinden rahatsız olan siyasiler var. Tabi mutlu olanlar da vardı. Mesela kilisenin etkisinden rahatsızlık duyan bilim insanları var. Araştırmacılar var. Zenginler var. Mesela bu dönemde aynı zamanda coğrafi keşifler yoluyla yeni ülkeler tespit ediliyor. Yeni coğrafyalara erişim sağlanıyor. Ve oralardan gelen büyük zenginliklerle bazı insanlar... E, zenginleşiyor ve bu insanlar kilisenin şeyinden bağımsız etkisinden bağımsız olmak istiyorlar İşte bahsettiğim gibi e, özgür düşünenler e, bağımsız olmak isteyen siyasiler, bağımsız olmak isteyen bilim adamları e, yeni zenginlerin e, şeyiyle ortaya çıkan böyle bir sınıfla işte e, diyenin yeniden yorumlanması ihtiyacı doğuyor. Tabii buna ee, Katolik kilisesi de çok fazla e, katkıda bulunuyor. Mesela Katolik kilisesi e, hakimiyeti altında olan her yerde e, siyasi olaylara ve diğer e, olaylara çok fazla müdahil oluyor. Mesela hepimizin bildiği şey vardır. E, i̇şte e, Galile e, dünyanın e, dönüşü ile alakalı e, görüşlerinden dolayı Engizisyon mahkemesine çıkartılıyor. İngilizasyon e, mahkemeleri arkadaşlar e, Katolik Kilisesi'nin oluşturduğu e, ve e, mensuplarının yani kiliseye mensup olan insanların yanlış inançlarından dolayı mahkeme edildikleri yerlerine de. Mesela Müslümanlar İngilizasyon'da mahkeme edilmez. Çünkü Hristiyan değildirler. İngilizasyon e, Hristiyanları mahkeme eder. Yani prensip olarak budur. Ve şeydir. Ve mahkeme e, gerekçesi de sizin birisine e, malını çalmanız, e, hırsızlık yapmanız veya öldürmeniz değildir. Bunlara bakmaz yani. inançla alakalı konular. Yani heretik insanları mahkeme eder. Yanlış inanca sahip kişileri mahkeme eder. Ve e, şey e, Galile böyle bir mahkemeye çıkartılır. Ee, ve e, yanlış inancından dolayı düze, e, tövbe etmesi istedim. Aksi takdirde cezalandırılacaktır. Ve e, Galile dünyayı döndüğü, dünyanın döndüğünü söylediği görüşünden e, pişmanlık duyar ve özür diler. Ben yanlış şey yaptım. Özür diliyorum. Vazgeçiyorum der. Bu tabii ki durumu kurtarmak için şeydir. Rivayete göre çıkarken der ki siz kabul etseniz de etmeseniz de o yine dönmeye devam ediyor. Bu ne demektir? Yani durumu gerektirdiği için öyle demek zorunda kalmıştır. Yoksa samimi olarak buna inanmamaktadır. İşte bu o, pek çok şey e, Katolik kilis... mesela başka bir boyutundan bahsedelim. E, işte kralların e, takdis edilmesi, tahta çıkartılmasında e, şeylerin çok etkisi oluyor. Kilisenin etkisi oluyor. Bir başka şey e, insanların yap, yani e, Kilise insanlardan endülüjans adıyla bazı e, maddi şeyler e, talep ediyor. E, ve bu öyle bir noktaya geliyor ki e, bizim ülkemizde artık e, cennetten arsa satıyorlar diye yaygınlaşan bir şey, e, bir anlayış e, geliyor. E, aslında e, hrist yani kilise cennetten arsa satmıyor ama böyle yorumlanabilecek bazı icraatlar yapıyor. İşte insanların ölüm, mesela ölmüş geçmiş insanların e, derecelerini yükseltmek, cehennem azabından kurtarmak için e, yapı, kiliseye yapılan bağışlarla onların dereceleri düzeltiliyor filan. Mesela e, Papa e, büyük bir katedral yaptırıyor. Katedralin yapılması için e, insanlardan maddi destek istiyor ve bunu yaparken de işte Günah itirafı için ona gelen e, kişilere işte e, sen e, kiliseye şu kadar altın yardım etmelisin diyor. Bu da işte sanki para karşılığı günahlar affediliyormuş gibi bir e, e, görüntünün ortaya çıkmasını e, mümkün kılıyor. Şimdi Meryem Hanım gerçekten... E, Hristiyan dünyada, batı dünyasında din-bilim çatışması çok ciddi bir çatışmadır. Ee, biz Müslüman dünyada bu çatışmayı biz bu derece yaşamamışızdır. Biz Müslümanlar bilimle dinin çatışması e, hakkında e, şeyimiz yoktur. Yani böyle bir tecrübemiz yoktur. Batıda bu çok ciddidir. Yani batıda e, din e, her alanı hakim olmuştur. E, bilimsel gelişmeler dine rağmendir. dinle mücadele sonucunda kazanılan e, şeyler alanlardır. Yani bilimin kazandığı alanlar dini oradan püskürterek elde edilen mevzilerdir. Dolayısıyla batı zihninde e, din ile bilim bir araya gelmesi zor. Çatışması kuvvetle muhtemel olan şeylerdir. Ancak Müslümanlar arasında e, durum böyle değildir. Tabii yani lütfen şunu yapmayalım, ucuz böyle kendimizi öven, kendimize böyle propaganda yapan şeyler hoş değil. Yani biz işte Müslümanlar olarak her ne kadar geleneğimizde böyle bir çatışma olmasa da günümüzde bu çatışmanın var olduğu batı dünyası bilimli öncülük yapıyor, bilimsel gelişmeler öncülük yapıyor, biz e, pek çok sefer bu bilimsel gelişmeleri takip etmekte bile güçlük çekiyoruz. Bu bizim bir utancımızdır. E, ancak e, yani bunu işte biz Müslümanlar tarihte şöyle büyük işler yaptık. Bunlar hakikattir. Bunlarla övünmek güzel bir şeydir. Ama ayaklarımızı e, yerden kesmemeliyiz. Rüyalara dalmamalıyız. E, hakikatten bağımızı koparmamalıyız. Yani şu an, şu an dersimizi yapma e, imkanını bize sağlayan teknoloji bile Müslümanların geliştirdiği bir teknoloji değil. Yani bu çok önemli bir şey. Biz Müslümanların e, öncülük ettiği bir teknoloji olsaydı, daha farklı, daha güzel, daha insan tabiatına uygun olabilirdi. Ancak e, maalesef şu an bu şeye teknolojiyi kullanıyoruz. İnşallah Müslümanlar da bu teknolojinin daha insanileşmesine, daha e, tabiata uygun hale gelmesine katkı da bulunur. E, İbn Haldun'un bir teorisi var arkadaşlar. Yani e, Kur'an-ı Kerim de bunu şey yapar. Yani e, bu zafer günlerini Kur'an-ı Kerim "vatil kel eyyamunü daviluha nas" diye bir ayet kerime vardır. E, i̇şte bu zafer günlerini biz İnsanlar arasında çevirir dururuz der allah Teala. Yani e, tarih boyunca hep bir millet, bir grup, bir devlet hep muzaffer olmaz. Bazen o olur, bazen öteki olur. Yükseliş ve inişler yaşanır. Böyle dalgalar vardır. E, işte, e, bir dönem işte Hristiyan dünyada e, bir şey yaşanıyordu. Bir gerilik, bir dogmatizm, bir kapalılık yaşanıyordu. Sonra bu aşıldı ve e, yani büyük bir yenilik, bir e, teknolojik gelişme yaşanıyor. E, yani bir gün bu şeyi Müslümanlar devralıp veya bir başka millet devralıp şey yapabilir. Ben bugün e, bir e, yerde okudum, Amerika'da yapılan bir e, araştırmanın neticeleri e, işte e, şu an. E, işte dünyada biliyorsunuz Hristiyan nüfus sayısı Müslümanlardan çok fazla. Yani Müslümanlardan fazla. 2050 yılında Müslümanlarla Hristiyanların birbirine çok yakın olacağı. 2070 yılından itibaren yani bu projeksiyon ileriye yönelik tahmin. Şu anki gelişen trendlere bakarak yapılan şeyler. 2070 yılında yeryüzünde dünyadaki en büyük din en çok mensubu bulunan din İslam'ın olacağı tahmin ediliyor. Yalnız lütfen şöyle düşünmeyin. Bu işte Hristiyanlar Müslüman olacak ve böylece Müslüman sayısı çoğalacak diye düşünmeyin. Ee, Müslümanların e, yani yeryüzündeki şu anki Müslümanların sayısı e, dan çok Müslümanların yaş e, aralığı e, ve doğum oranı e, bunda etkili olacak. Müslüman nüfus çok genç. Yani yaş ortalaması çok genç ve e, Müslümanlar arasında doğum e, yüzdesi oranı çok yüksek. Yani çok yüksek derken şu an ben ezbere bilemiyorum ama bakılabilir e, Avrupa'daki veya Hristiyan dünyaya göre daha yüksek olduğu için Müslümanların sayısı artıyor. Hristiyanların sayısı o kadar hızlı artmıyor ve sonuçta bir yerde şey yapılıyor yani bu Feyza Hanım şey değil Hristiyanlar Müslüman olacak manasına gelmiyor. Heh, tabii bu dediğim gibi mevcut sürece bakılarak yapılan bir tahmin. Bu başka türlü de cereyan edebilir. Mesela Hristiyanlar Müslüman olabilir. yani Hristiyanlardan veya diğer din mensuplarından İslam'a girenler olabilir. Veya işte Hristiyanlar ne bileyim işte başka etkenler e, şey yapabilir ve böyle e, veya bu nüfus şey yapar. Müslümanlar hızla Hristiyanlaşabilir. Hiç belli olmaz. Yani bu 2050 e, eminim hepinizin 2050 yılını görme gibi ümidi vardır. Yani e, kimse ben 2050 yılını görmeyeceğim diye düşünmüyordur herhalde. 2050 buradan e, kaç yıl sonra? 35 yıl sonra mı? Yani 35 yıl sonrayı e, herkes e, görmeyi ümit ediyor diye düşünüyorum ben. Allah herkese hayırlısı ile uzun ömürler versin diyelim. Heh, şimdi böyle bir durum var. Burada arkadaşlar Martin Luther diye bir adam çıkıyor. 16. yüzyılda. 1517 yılında e, kalkıyor bu adam. E, e, bu bir kere şeyi söyleyeyim. Martin Luther e, şey e, bir katolik papaz. Din adamı, ilahiyatçı, kilisesinin Almanya'da Wittenberg'de, kilisede şey, bu adam dini anlatıyor, papazlık görevi yapıyor. 1517'de Katolik kilisesine ve papalığa karşı olan görüşlerini 95 madde halinde belirliyor ve bunları yazarak e, kilisenin kapısını asıyor. Buna arkadaşlar Luther'in 95 e, tezi adı veriliyor. Ben bir dakika müsaade edin bana ben size hemen e, bu şeyin e, 95 maddenin e, Türkçe adresini de vereyim. Bizim notlarımızda yok ama. Eğer arkadaşlarımızdan şey yaparsa e, ilgi duyanlar olursa şuradan e, Luther'in 95 e, tezinin nelerden ibaret olduğunu şu adresten e, görebilirsiniz. Bu adreste e, Luther o kiliseye astığı 95 maddelik itirazlarını ifade ediyor. Bakacak olursak bu itirazlar daha çok ee, ne üzerinde yoğunlaşıyor? Bunlar Katolik kilisesinin yetkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Papalığın yetkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Yani e, Katolik inancına göre dini yorumlamak e, din adamlarının görevidir, yetkisindedir. Ve bunların başında da din konusunda söyledikleri yanılmaz olan, doğru olan e, Papa gelmektedir. Lüter buna karşı çıkıyor ve diyor ki e, din konusunda tek yetkili kişi e, papazlar değildir, din adamları değildir ve papa da yanılmaz değildir. Buna karşı çıkıyor ve e, bu o, çerçevede papalığın yaptığı bazı uygulamaları eleştiriyor e, ve e, bu 95 e, maddelik tezi e, çok etkili oluyor. Çok ilgi uyandırıyor. Tabi e, şey e, Katolik Kilisesi e, Luther'in bu çıkışına sert tepki veriyor. Bunu aforoz ediyor. Bu e, Luther'in görüşlerinin savunu, tartışıldığı ortamlarda Luther'i savunan kişiler, Luther'in görüşlerini benimseyen kişiler e, protesto ederek e, Katolik Kilisesi'nin tavrını Lüter'i dışlamasını, aforoz etmesini protesto ederek ayrılıyorlar. Bundan dolayı da Lüter'in öğretilerini benimseyen, Lüter'in açtığı yoldan gidenlere protestan adı veriliyor. Yani şeyi böyle Katolik Kilisesi'ne protestoda bulunan, onları reddedenler manasına geliyor. Şey Nedir? bizim e, Lüter'in temel görüşü. Lüter'in temel görüşü şu arkadaşlar. Din katolik kilisesi ve papalığın e, tek elinde değildir. Dini bize öğretecek olan bu kurum değildir. Dini bize öğretecek olan kutsal kitap. Biz dinimizi Tanrı'nın bize gönderdiği kutsal kitaptan öğreniriz. Katolik Kilisesi ve e, onu temsil eden insanlar e, kutsal kitabın yerine geçip dini bize e, dini belirleyemezler diyor. E, bunu da şunla ifade ediyor: köklere dönmek ifadesiyle bunu e, isimlendiriyor. Yani biz köklerimize dönmeliyiz. Yani e, Hristiyanlığın başlangıcına, Hristiyanlığın temeline dönmeliyiz. Aradaki bu Katolik Kilisesi'nde oluşmuş olan geleneği reddetmeliyiz. Bunun bağlayıcılığını kabul etmiyoruz diyor. Yani Katolik Kilisesi bizim dini anlayışımızı belirlememelidir diyor. Onların şeyi, tarih içerisinde oluşmuştur ve e, ona katılmadıklarını söylüyor. Şimdi bu şeye e, yani kutsal kitaba e, önem veren e, prensip olarak Sola Scriptura adını veriyor. Yani sadece kutsal kitap. Kurtulmak için bize e, dinimizi öğretecek tek şey kutsal kitaptır. Bunun dışında biz dinimizi öğreneceğimiz başka kaynaklara ihtiyacımız yoktur. Yani biz e, Yahudi e, pardon. Katolik geleneğine, papalığa, papalığın öğretilerine yüzyıllardır geliştirilmiş olan literatüre ihtiyacımız yoktu. Biz birebir kutsal kitapla yüz yüze gelerek, o kutsal kitabı dönerek e, öğrenebiliriz, kurtuluş edebiliriz. Bunun içinde e, Luther önemli bir işle, iş yapıyor arkadaşlar. E, o zamana kadar e, kutsal kitap e, insanların günlük hayatlarında Kullandıkları e, dillerde yoktu. Luther e, Almanca'ya çeviriyor kutsal kitabı ve matbaanın da e, icadı ile birlikte e, kutsal kitap insanların erişebileceği, sahip olabilecekleri, okuyabilecekleri bir metin haline geliyor. Yani e, Luther insanlara size kutsal kitap yeter derken aynı zamanda okuyabilecekleri bir kutsal kitap versiyonu. Bir tercümesini de onlara sunuyor. Ve insanlar böylece ne yapıyorlar? E, kilisenin yerine e, kendi okudukları, ile dini yorumlamaya e, başlıyorlar. Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir tartışılır. Ama bu tarihsel olarak e, olan bir şeydir. Luther'in yine kiliseye karşı şeylerinden bir başkası, vaftiz olan herkes, herkesin din adamlığı prensibidir. Yani e, siz dini anlamak için, dini yorumlamak için, dini ritüelleri yönetmek için e, bir şeye ihtiyacınız yok. İman etmişseniz, vaftiz olmuşsanız, Hristiyansanız tamam. Siz din adamısınız. Dini anlayabilir ve yorumlayabilirsiniz diyor. E, bu da e, Hristiyanlık'ta e, bireylere olağanüstü bir yetki veriyor. Yani Kilise gibi, papa gibi e, bireyler de artık e, şeyi e, dini yorumlama, kutsal kitabı yorumlama özgürlüğüne sahip oluyorlar ve bununla birlikte Hristiyanlıkta e, çok sayıda yeni din yorumu, yeni Hristiyanlık yorumunun ortaya çıkması mümkün oluyor. Şimdi Katolik, pardon, Protestan kiliselerinde din adamları var. Ancak bu din adamları şu manaya gelmiyor. Din adamı olmayanlar e, dini yorumlayamaz manasına gelmiyor. Biliyorsunuz kiliseler var, kurumlar var. Bu kurumları yürütmesi, yönetmesi gereken birileri var. İşte buralarda çalışan kişiler din adamları olarak çalışıyorlar. Ancak bunlar dini yorumlamada tekele sahip değildirler. Yani din adamları ile din adamları sınıfın dışında Böyle bir ayrıma gitmiyor Katolik kilise, e, protestan kilisesi özür diliyorum. Protestanlar e, herkesin din adamı olduğu fikrini savunuyorlar. Herkesin kutsal kitabı yorumlama yetkisi olduğunu söylüyorlar. Bir başka e, şey e, yine e, şeyin e, vurguladığı biraz evvel bahsettim ya mesela sizin kurtuluşa ermeniz için katolik kilisesinin öğretilerine katılmanız, onun söylediği şeyleri yapmanız. E, papa'nın size e, gerekli gördüğü şeyleri tekrar etmeniz, uygulamanız gerekiyor idi Katolik öğretisinde. E, şey ise e, Luther ise kurtuluşun e, bunlarla olmadığını, kurtuluş için iki temel şeyin olduğunu söylüyor. Yani kurtuluş imanladır diyor. Hatırlarsanız Paulus konusunu konuşurken söylemiştik. Paulus da kurtuluş imanladır diyordu. Bunu Martin Luther Sola Fide diye isimlendiriyor. Sola Fide sadece iman ile kurtuluş. Yani iman ettiğimiz zaman siz kurtuluşa erersiniz. İmanın dışında ekstra bir şey sizin kurtuluşunuz için gerekli değildir diyor. Bu da Paulus'un İman ile aklanma prensibi e, ile örtüşüyor. Yani hatırlarsanız Pavlus ne diyordu? Diyordu ki e, Yahudiler şeriata uyuyordu ve Yahudiler e, şeriata uydukları için kurtulacaklarını düşünüyorlar. Bu yanlıştır diyordu. Artık şeriata uyarak kurtulma dönemi bitmiştir diyor. İsa ile birlikte yeni bir şey başlamıştır. E, İsa ile birlikte iman e, öne çıkmıştır iman ile kurtulabilirsin iman ederseniz kurtulursunuz yoksa hiçbir şey önemli değildir diyorlar protestan kiliselerinde e, din adamları tabii şu an günümüzde bir tane protestan kilisesi yok kardeşim çok sayıda fazla fazla protestan kiliseleri var bazı protestan kiliselerinde din adamları önemli duruma çıkmışlardır. Önemli şeye gelmişlerdir. Bazılarında din adamlarıyla normal e, sivil halk arasında çok fark yoktur. Ancak prensip olarak e, mesela bir dini aynı yönetmek için sivil birisi de görev yapabilir. Mesela bir nikah kıymak için sivil birisi görev yapabilir. E, ne bileyim işte e, vaftizi bir sivil insan yapabilir. Heh, din adamı. Okunun eğitimin aldığı için daha bilgili olduğu için ve ne bileyim kilisede çalıştığı için maaşını kiliseden aldığı için o yapıyor olabilir ama onun inhisarında değildir e, şey bu iş ne dedik ikinci olarak e, şey e, lüter ne diyor e, pavlusun prensibine dönelim diyor iman ile haklanmak bizi kurtaracak olan imandır diyor imanın dışında Yaptığınız hiçbir şeyin tanrı katında sizi kurtarmaya şeyi yoktur, etkisi yoktur diyor. Böylece mesela Katolik kilisesini size işte şu kadar kiliseye yardım edin, şunu yapın, bunu yapın ki kurtulasınız demesi, bunlar hepsi safsatadır diyor Lüter. Sola fide sadece iman ile kurtulur. Bir de bir başka şey var. Sola gratia yani e, ne demektir? Sadece Tanrı'nın inayetiyle kurtulur. Yani eğer Tanrı, e, yani e, size şey yaparsa, inayet gösterirse kurtulabilirsiniz. Tanrı'nın inayeti olmadan sizin yaptıklarınız, ettiklerinizle kurtulmanız mümkün değildir. Sizin kurtuluşunuz Tanrı'nın merhametine, Tanrı'nın inayetine bağlıdır diyor ve e, işte. E, Kilisenin o öğrettiği şeylerde e, haklı olmadığını e, vurguluyor. Evet. E, mesela yine e, Luther'in önemli üzerinde durduğu şey, e, Katolik kilisesinde biliyorsunuz din adamları evlenmemesi gerekir. Bekar olmaları şartı aranır. Ancak e, Luther kendisi e, işte 1925 yılında e, bir e, kadınla evleniyor. Ve günümüzde e, protestan e, kiliselerinde e, din adam zaten din adamlığı müessesesini reddediyorlar ama din adamı olsanız bile kilisede din adamı olarak çalışsanız bile siz e, evlenebilirsiniz. Evlilik sizin dini görevlerinizde hiçbir zaman engel değildir e, şeyini e, söylüyor. E, bir başka itiraz noktaları da kiliselerdeki heykellere, heykellere e, karşı çıkıyorlar. Ve bugün e, protestan kiliselerinde İsa'nın heykelleri, resimleri veya diğer azizlerin heykellerinin olmadığını görüyoruz. Bir tek Hristiyanlığı temsil eden sembol e, haç sembolüdür. E, kiliselerde e, bu sembol e, şey olarak yer alır. Arkadaşlar Martin Luther'dan sonra e, John Calvin ve Zwingli'de e, bu görüşleri e, savunuyor ve e, Avrupa'da bu e, biraz önce bahsettiğim kilisenin baskısından e, yetkilerinden e, her şeye burnunu sokmasına rahatsız olan e, devlet adamları zenginler e, bilim adamları e, protestan e, öğretisine sahip çıkıyorlar ve günümüzde protestanlık gerçekten e, Hristiyanlık içerisinde önemli yani çok yeni olmasına rağmen önemli bir e, sayıya gelmiştir. Protestanlığın şöyle bir etkisi var. Luther arkadaşlar e, bir kapı hayal edelim. Bu kapıyı açma yetkisi e, tabirca yeni şeyler var değil mi? E, şifreli kapılar var veya anahtar. Bir anahtara sahip olmanız lazım. O anahtara, o kapıyı açmak için o kapıyı açan anahtara sahip olmanız lazım. Bu anahtarı size veren tek bir kurum vardı kiliseydi. Kiliseye intisap ederseniz o kapıyı açabilirsiniz. Yani dini siz yorumlama hakkına sahip olabilirsiniz. Martin Luther ne yaptı biliyor musunuz? Bu anahtarı iptal etti. Anahtarı kaldırdı. Artık herkesin o kapıyı açabileceğini... Herkesin o kapıdan geçebileceğini, herkesin dini yorumlamada özgür olduğunu e, söylemeye başladı. Bu gerçekten e, Hristiyanlık tarihinde daha önce yaşanmamış bir tecrübedir ve e, çok etkili olmuştur. E, artık e, pek çok insan e, herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan dini yorumlama konusunda e, özgür hissetmiştir ve günümüzde bunun bir neticesi olarak, birbirinden çok farklı e, şeylere sahip olan e, yaklaşımlara sahip olan protestan kiliseler vardır. mesela arkadaşlar e, yani e, Aslında e, şimdi e, Ayhan Bey e, Mevlid çok şey değil yani Mevlitten ekmek yemeyen pek çok imam vardı muhtemelen çünkü mevlit okumak sesle, makam bilgisiyle filan alakalıdır. Ee, yani bu çok şey olmaz. Ee, Bizde söyleyecek, hani ben şahsen şeyin Luther'in çok haklı olduğunu da düşünüyorum. Yani öyle bir şey açtı ki Luther din konusunda uzmanlığı olmayan insanlarda. Din konusunda ahkam kesmeye başladı. Bu yani şöyle düşünün, e, benim doktor arkadaşlarım var, e, sohbet ediyoruz. Onlardan dinlediklerimden yola çıkarak ben ameliyat yapmaya kalkıyorum. Sizde ben çok başarılı olabilir miyim? ve insanları tedavi etmeye kalkıyorum. Yani bu işin yani bir işi yapmanız için bu işle alakalı ön bilgilere ihtiyacınız var. Heh, ben şey Luther anlıyorum. Lüter'in yaptığı şey çok önemli. Çok e, kritik bir şey yapıyor. E, bir tekeli sona erdiriyor. Bir tekeli yıkıyor. Ama bunun sonrasında yani, e, ortaya çıkan durumda e, çok yetkili olmayan insanlar da e, Luther'den aldıkları icazetle din konusunda ahkam kesmeye başlıyorlar. Bu çok kötü müdür? Yani aslında çok kötü olduğunu da söyleyemeyiz. Yani eğer insanlar mutluysa, eğer insanlar öyle e, bir din yorumunu benimsiyorsa pekala bunu yaşayabilir, uygulayabilir, şey yapabilirler diyoruz. Arkadaşlar yani bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela yani Luther'in etkilerini şey yapmak açısından yani görmek açısından biliyorsunuz İngiliz 16. yüzyılda e, İngiltere'de 8. Henry diye bir kral var. Bu 8. Henry e, bir e, eşiyle işte e, evliler. Ancak bir sorunları var. Erkek çocukları olmuyor. Erkek çocuk olmayınca yerine kızının geçmesi gerekiyor ama Henry bir erkek evladı olsun ve yerine kral olarak o geçsin istiyor. Bunun üzerine Tabi arada bir sürü şeyler de var muhtemelen. İşte eşiyle araları bozuk veya yine saray civarında olan bir başka kadın var. İşte bu kadına ilgi duyuyor, bu kadınla gayrimeşru bir hayata başlıyor. Amacı şu, karısından ayrılmak ve bu kadınla evlenmek. E, bu Tudors diye bir e, dizi vardı, e, şeyde e, Amerikalıların çevirdiği bir dizi. Orada böyle detayları şey yapılan e, anlatılan bir şey. E, kilise buna karşı çıkıyor. Çünkü e, Tanrı'nın şahitliğinde yapılan bir evlilik sona erdirilemez. Ayrılamazsınız diyor. Bu kadınla evlenemezsin diyor. E, ona işte İngiltere'de ki önemli hem din adamı hem devlet adamı olan Thomas Cromwell işte Roma Katolik Kilisesinin otoritesini reddedersek burada bizim ülkemize ait bir kilise kurarsak biz işte şey yaparız yani Katolik Kilisesinden icazet almamız gerekmez diye şey yapıyor ve. Bunun neticesinde yani 8 Henry'nin e, bir erkek evlat sahibi olmak isteği ve bir e, eşinden başka bir kadına duyduğu ilginin neticesi olarak bugün Anglikan Kilisesi dediğimiz kilise ortaya çıkıyor. E, 8 Henry papalığın otoritesini reddediyor, yeni bir kilise kurduğunu e, İngiliz Anglikan Kilisesi kurduğunu e, ilan ediyor ve e, karısından ayrılıyor. Bu diğer kadınla evleniyor. Daha sonra o diğer kadını da öldürtüyor. O, e, ancak sonuçta önemli olan e, işte şey değil. Önemli olan şu ki e, yani e, Luther'in açtığı yoldan e, çeşitli nedenlerle pek çok insan geçebiliyor. Ve e, bu yolu açması işte Lüter'in en büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Lüter'in söylediklerini çok geliştiren ve söylediklerinden daha az şey yapan e, pek çok Hristiyan e, mezhep ortaya çıkıyor, kilise ortaya çıkıyor. Ve e, günümüzde e, mesela Amerika'da yüzlerce ayrı kilise var. Mesela e, hepiniz eminim görmüşsünüzdür görmüşsünüzdür. E, filmlerde filan. Mesela özellikle zencilerin e, mensup olduğu bazı kiliseler var. Sanki bir pop konserinde imiş gibi hep bir ağızdan canlı müzik yapılarak e, ilahiler söyleniyor. Yani e, böyle bir şey de var. Yani böyle Bu insanlar da Martin Luther'in peşinden giden e, protestanlar. E, çok e, sakin yalnız başına oturup Tanrı'yı düşünmek, Tanrı'ya tefekkür etmek e, Tanrının verdiği nimetler üzerine e, düşünmeyi e, yücelten e, müziği e, sesli ibadeti reddeden insanlar da var. Onlar da aynı protestan insanlar, e, pro e, lüterin peşinden giden insanlar e, olduklarını görüyoruz. E, evet, protestanlarda boşanmak mümkün. Evet. Protestanlar iki tane e, şeyi kabul ediyorlar, e, sakramenti kabul ediyorlar. E, yani e, yedi sakrament Hristiyanlıkta var olduğunu söylemiştik. Ortodokslar ve Katolikler yedisini de kabul ediyor. Protestanlar bunlardan sadece ikisini kabul ederler. Bunlar nedir? Bir tanesi vaftizdir. yani bütün Hristiyanlar vaftiz olur. İkincisi evharistiyadır, yani e, ekmek şarap ayinidir. Ee, bunun dışında işte e, güçlendirme, konfirmasyon, e, ne bileyim işte nikah, e, günah itirafi, e, ne bileyim e, işte kutsal tak, e, e, kutsal order e, yani ne diyorduk biz buna e, din adamların müessesesi ve hasta yağlama gibi e, sakramentleri protestanlar kabul etmezler, uygulamazlar. Arkadaşlar e, 3 aşağı 5 yukarı benim genel olarak anlatacağım bunlar. Elimizde notlarımız var. Bu notları e, okuyoruz. Bu notlara bakıyoruz. E, eminim e, bu benim anlattıklarımla birlikte e, bir e, çerçeve oluşacaktır zihninizde. Hepinize e, bu dönemki e, vizelerinizde gerek e, diğer... E, Formasyon vizelerinizde başarılar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Ee, i̇nşallah pazartesi günü yine birlikteyiz. Ee, devam edeceğiz dersimize. Kesmeyin dediler. Ee, önümüzdeki hafta sabiyelik ve İslam'la e, devam edeceğiz. Size başarılar diliyorum. Ee, bakalım haftaya ee, tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. 8. üniteyle devam edeceğiz evet. Ben de saygılı akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun.